Asayi Musa'dan ikinci kısım. Hücetullahil Balıgal Risalesi. On bir hüceti imaniyedir. Bu risaleyi Ankara ehli bukufu çok takdir ettikleri gibi, bu defa da beratimize hemiyetli bir sebep ve küfrü mutlakı kıran en keskin ve yüksek ve kuvvetli bir hüceti kaati'a ve bürhanı bahirdir. Said Nursi. Birinci hüceti imaniye. Ayetül Kübra Kainattan Halikını soran bir seyyahın müşahedatıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Tüsbihu lehu's semavatu's seb'u vel ardu ve men fihinna ve em şey'in illa yüsbihu bihamdihi ve lakin la tafkahuuna tasbihahum innehu kana haliman gafura. Bu ikinci makam, bu ayeti muazzamayı tefsir etmekle beraber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 ve rububiyet faaliyeti içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkep bir hakikat bu azameti ve ihatatı ile o semavat halikının vücubu vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna bilmüşahade şehadet eder manasıyla birinci makamın birinci basamağında La ilahe illallahul vacibul vucudillazi delala ala vucubi vucudihi fi vahdatihi semavatü bi jami'i ma fiha bi shahadati hakikati teskiri ve tedbiri ve tedbiri ve tanzimi Sonra dünyaya gelen o yolcu adama ve misafire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 Güya o camit havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi bu kainat sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek ve zihayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek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 ve mütemadiyen hikmetle yazar ve paydos ile bozar tahtasına ve mah ve ispat levhasına ve haşir ve kıyamet suretine çevirir ve gayet lütufkar ve ihsanperver ve gayet keremkar ve rububiyetperver bir hakim imede birin tedbiriyle rüzgara biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir muhtaç olan yerlere yetişir.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 ve bilhassa seslerin ve bilhassa telsiz telefon ve telgraf ve radyo ile konuşmaların îsâline ve bu hizmetler gibi umumî ve küllî hizmetlerden başka, azot ve müvelli dülhumuza, oksijen gibi iki basit maddeden ibaret olan havanın zerreleri, birbirinin misli iken, zemin yüzünde yüzbinler tarzda bulunan Rabbânî sanatlarda, Kemali intizam ile bir desti hikmet tarafından çalıştırılıyor görüyorum. Demek ve tasrifir riyahi ve sahabil musahharu beyne's sema'i vel ard ayetinin tasrihiyle rüzgarın tasrifiyle hadsiz rabbani hizmetlerde istimal ve bulutların teshiriyle hadsiz rahmani işlerde istihdam ve havayı o surette icat eden ancak vacibül vücut ve kadiri külli şey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 Âmen billah der birinci makamın ikinci mertebesinde la ilahe illallahul vacibul vucudilladî delâ ala vucûbi vucûdihil cevvu bi cemîi mâ fîhi bi şehâdeti azmeti ihâbati hakikati teskîrî ve't tasrîfi ve't tenzîli ve't tedbîril vâsi'ati mükammile bil fıkrası bu yolcunun cevve dair mezkûr müşahedatını ifade eder. İhtar. Birinci makamda geçen 33 mertebe-i tevhidi bir parça izah etmek isterdim. Fakat şimdiki vaziyetim ve halimin müsaadesizliği cihetiyle yalnız gayet muhtasar biruhanlarına ve mealinin tercümesine iktifaya mecbur oldum. Risale-i Nur'un 30 belki 100 risalelerinde bu 33 mertebe delilleriyle ayrı ayrı tarzlarda